İzaler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Haftanın karikatürleri Günaydın neye biz. dair bilelim bakalım. E, e, Valla çok aradım. Bu hafta çok çok çok yoruldum geçen hafta. E, fakat koronasız karikatür bulmak gerçekten çok zor. Yani o <gülüyor> sembol artık bir şey olmuş, karikatürlerin bir parçası olmuş. Böyle yuvarlak e, şey taç e, sembolü. E, her karikatürün bir yerinde var. Bir tane buldum.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 Evet. Gerçi Biden'la için... rakibi olacak mı belli değil. Belki duymuşsunuzdur Amerika'daki demokratlar arasındaki Demokrat Parti arasında yapılan bir ankette New York valisi ne istiyorlarmış. <gülüyor> Öyle bir sonuç Ku kuamıyor. çıkmış. Ku evet. Evet. Vallahi şaş şaşırmaya alıştık diyeceğim artık. Yani her şey olabilir. Bakalım.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 ama işte evet. korona günlerinde edebiyat ve karikatür sanatta böyle olabilir. Bir tek küçük sorun var ama bil, bilip bilmediğinden emin değilim. Cumhuriyet gazetesinde neden basmamışlar bu harika karikatür? Bastılar. 17 zaman? gün beklemiş. Neden bastılar. 17 gün beklemişler onu? E, herhalde bir için. sıralama var, bilemiyorum tabii. <gülüyor> onu <gülüyor> hercana sormamız <gülüyor> gerekecek. İstifa etsinler. <gülüyor>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 kentler büyük kentler ıssızlaştı. Hep, hayvanlar ne yapıyor bu arada? Çok iyi yani, bir şey alıyor. Birçok noktaya e, mama ve su bırakılıyormuş. E, o konuda içimiz rahat. Gerçekten e, öyle e, hayvanlar düşünülüyor. E, Hong Kong'daki bir hayvanat bahçesinde 10 yıldır yaşayan dev e, pandaları biliyor musunuz? Koronavirüsü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 E, kafe ve bir salonu aynı zamanda. E, binada oturanlar sokağa çıkamadıkları için maskelerini de takmışlar. Pencerelerinden dışarıya seyrediyorlar. dışarı bakmakla yetiniyorlar. Aşağıdaki kafe ise tıka basa dolu. Şimdi evet. kimler doldurmuş? Sayalım mı? <gülüyor> evet. Yani bir, bir maymun var. Bir yılan görüyorum. Bir çift baykuş, bir zebra, bir kaplan.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 Şimdi e, kadın giyinik, e, onun da başörtüsü var, yüzünde de maskesi var. O da maske de pembe, değil mi? Maske mavi. Mas, özür dilerim. Göz mavisi <gülüyor> Tamam, ben fazla şuradan kesine çok girmiyorum. Türk mavisi Türk mavi. <gülüyor> evet, peki. Ee, çocuklar küçük tabii, kısa pantalonlu. İkisi de annelerinin eteklerine.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 Elman kırmızıdır da. Hayır yok yeşilleri de var değil mi? <gülüyor> evet sarı da var. Peki ama bu kırmızı değil mi? <gülüyor> kırmızı kırmızı. Evet, kırmızı. Tamam bu kırmızı. Yeşil de yaprakları var iki tane. Evet. <gülüyor> Onu biliyorum. Şimdi adamın elinde de kadına doğrultuğu ne var? Siyah bir tabanca. Evet çok kocaman. Kocaman bir tabanca. Adam bir yandan kadının kafasına nişan alırken bir yandan da bu durumu izah ediyor tabii. izah etmesin lazım. Ya evde canım çok sıkılıyor Neriman. <gülüyor> Mantıklı. Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ben iyimser olmaya çalışıyorum. İyi nişancıdır diye umuyorum. Kadını değil elmayı vuracak herhalde. <gülüyor> evet inşallah iki de çocuk var sarılmış annelerle. O oraya doğru nişan almıyor. Çocuklardan bir tanesi gülümseyiyor ama hoşuna gidiyor oyun. Öbürü telaştırdı. Küçük olanı daha bir e, endişeli bakıyor. Annesine evet. sarılmış. <gülüyor> ee, şimdi tamamen bir başka evde kalma sahnesini bu kez bir Fransız karikatürcü Christian e, resmetti. O e, Japonya'da çok tanınan, e, Tokyo'da karikatürleri yayınlanan bir karikatürcü Christian. Ee, bu kez sahnemizde beş kişilik bir aile var. Yine baba anne ve üç de çocukları var. Çocuklar henüz küçük ama e, ilkokul çağındalar herhalde. Ee, bir tanesi yerde takla atıyor. Bir diğeri tavandaki lambaya tırmanmış, Tarzancılık oynuyor herhalde. Üçüncü ise kızıl derili kıyafetine bürünmüş, elindeki e, yayla okçuluk oynuyor. Ucunda plastik olan oku. Ee, ne yapmış? Annenin tam alnının ortasına yapıştırmış. Yani biraz önceki karikatürün e, bir gibi. Evet. evet, devamı gibi. O e, tutturmuş annesinin alnını, e, iki kaşının ortasını. E, bu esnada baba da üstündeki bilgisayarından haberlere bakıyor ve e, şaşırıyor. E, karısına sesleniyor, ya olimpiyat oyunları da iptal edilmiş. Şimdi kadın bitkin tabii. Kandel içinde kalmış. iki kolunu iki yana açmış. Alının ortasında yapışık plastik ok. Ya cevap veriyor işte. Evdekiler değil, evdekiler değil. <gülüyor> evet. Oyun, ee, oyunları devam ediyor. Evet. Boyda. Yani <gülüyor> okulların bu süresiz tatiliyle birlikte ilkokul çağındaki çocukları olan hemen bütün genç ebeveynlerin bu hafta sonundaki, yalnız hafta sonu değil tabii, ee, gerçi beyler işe gidiyor ama e, durumlar böyle şimdi evet. e, tabi bütün bu spor turnuvalarının iptal edilmesi ya da ertelenmesi e, beni açıkçası etkiledi yani e, özellikle hafta sonları TV başına geçip televizyon başına geçip e, spor müsabakalarını izlerdim İngiltere Ligleri'ni, Premier Ligleri'ni işte ne bileyim ben şeyi bekliyordum Avrupa Şampiyonası'nı Euro 20, 2020'yi olimpiyatları, Tokyo Olimpiyatları falan büyük bir sıkıntı içinde kaldım fakat bir şey fark ettim biz Türkler bir anlamda daha şanslıyız çünkü bizde Survivor var tabi kesinlikle yani dün bu karikatürleri seçerken birden aklıma bir e, şimşek e, böyle fikir geldi. Oturdum bu karikatürü çizdim. E, karikatürün başrol oyuncusu ve hatta tek karakteri bu e, Acun'u e, Acun'u ılıcely çizmeye çalıştım, biraz benzetmeye çalıştım. Çok sağ elinle Survivor tamam. sağ e, Survivor mesajını tutuşturdum. Bilmiyorum yani e, oldum tam olarak fakat ağzından şöyle bir inciler e, dökülmesini sağladım. Erteleme niye? Versinler bana olimpiyatları. Euro 2020'yi, Wimbledon'u. Hepsini Dominik'te yapayım ya. Tabii, Yanlış mı? Çok son derece haklısın. Biz ayrıca Birleşme Partisi'ndeydik dün. Öyle mi? Çok çok iyi geçti. Rekabete son verdik. Takımlar arasında. Biz ünlüler şeyleri de gönüllüleri de aramıza aldık. Çok güzel. yenik gitmişsinizdir umarım. Şık e tabii, şık. Tabii tabii. tabii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 Artı Instagram'dan falan gelen e, oylar var. E, buna göre e, başa baş giden iki tane karikatür var. E, bir tanesi e, Hayati Boyacıoğlu'nun yani e, Ermay'ın nişanadan e, pijamalı adam. E, diğeri de Can Paytak'ın e, Cuma akşamki e, kargaşa karikatürleri. Bunlar Benim favorim kadar... yine de kafedeki hayvanlar. Ben de o <gülüyor> kanaatteyim. Kafedeki hayvanlar. Alen Lavzan falkonun. Evet. Özdeşle biz Açık Gazete ekibi olarak bunu öneriyoruz. Kabul <gülüyor> edilmesi istifa ederiz. Soru. o <gülüyor> e, istifanızı bilmiyorum hangi merci kabul etmeyecek ama herhalde... Ya da şöyle diyebiliriz. Ederim. Anket sonuçları kabul edilmemiştir. <gülüyor> Sanki sonuçlarını beğenmedik. <gülüyor> ya bu bulaşıcı. <gülüyor> Korona gibi. Hay Allah. Ben de misafir koymaya çalışıyorum ya sosyal mesafe olmuyor. <gülüyor> ee, no, no peki ben soru şu sizin oylarınız kaç sayıyor? Onu onu bileyim yeter ki. Yani duruma göre değişir. Tamam. Çok mantıklı, çok güzel bir cevaptı. O halde Alan Lozan, e, Lozan Falcon'un karikatürünü e, haftanın karikatürü olarak sitemize koyuyoruz. İlan ediyoruz, itirazda kabul etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Boyrumuz kıldan ince, tamam. Hayır edebilirsiniz tamam. ama ciddi alır mıyız bilmiyoruz <gülüyor> diye. Aa, <evet. gülüyor> tabii tabii. Yalnız da, bir dakika, bir dakika <gülüyor> kalem bende. Şimdi kim kim, kim gönderecek karikatürü? <gülüyor> hmm. E onu sonra ya. konuşalım. Sonra. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben teşekkür Güzel. ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.